Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühücünler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin cümlenizin yardımcısı olsun. Ayıları işleme gayret kuvvet versin. Şerlerden uzak eylesin. Bu mübarek ayların, günlerin, gecelerin bereketinden, güzelliklerinden faydalanmayı cümlemize nasip eylesin. E, Kur'an'ı da açtığımız sayfadan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden... Efendim e, okuyorum. E, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Ebû derta radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte El-Bela'u Müvekkelin bil-Kavli Ma kâle abdün li şeyin la ef'aluhu illa terekeş şeytani külle şeyin minel eşya ve zeli'a بِذَٰلِكَ مِنْهُ Hatta يُؤْسِمَهُ سَلَكَ رَسُولُ اللّٰهُ فِي Bela insanın diline efendim e, bağlanmıştır. Diliyle, konuşmasıyla efendim e, kendisi belayı kendisine cezbettirir insanoğlu. Yani konuşmayı Düzgün yapmazsa Uygunsuz konuşursa Uygunsuz söz söylerse Bela kendisine cezbolur Gelir çekilir Onun için insanın düşünerek konuşması lazım Yunus Emre'nin e, Şiirini biliyoruz Söz ola kese savaşı Efendim Söz ola bitire başı Veya kesire başı Söz ola ağulu aşı Yağıyla bal eledir söz Söz insanı cennete de sokuyor Efendim cennetlik de ediyor ...şehennemlik edebiliyor... Ee, ...yanlış konuşursa veya hatta... ...gavvali konuşursa... ...alay veya şaka... ...mizah yapacağım derken bile... ...bazen istemeden bile yani... ...insan kötü durumlara düşebilir... ...berada insana öyle gelir... ...efendim... ...bir kul bir şey için... ...onu yapmayacağım derse... ...efendim... E yapmayacağım şu işi falan diye konuşursan, yani büyük konuşmuş oluyor. Sanki kendisi her şeyi yapabilecek veya yapamayacak iktidardaymış gibi, efendim, inşallah demeden, Allah'a sığınmadan, tevekkül etmeden, tevazu göstermeden, efendim, şunu yapmayacağım. Yani mesela, e, günaha düşmeyeceğim, şu hatayı yapmayacağım, efendim, e, yanlış iş yapmayacağım, şunu başaracağım. Sözü e, adabına uygun olmadan, uygunsuz bir tarzda, böyle yüksek terleden e, atarak, e felenerek efendim dedi mi? İlla tereket şeytanı külle şeyim minel eşya. Her işini şeytan yapacağı her türlü işi bırakır. Fe velea bizalike minhu hatta yusimehu. Efendim o işi ona yaptırıncaya kadar peşine düşer ve onu ondan yapmayacağım dediği şeyi sağdır eder, yaptıktır yani. Şeytan yakasına yapışır. Tabi şeytana o müsaadeyi, fırsatı veren de Cenab-ı Hak. Neden? Büyük konuştu. Büyük konuştu. Hidayetin, dalaletin Allah'tan olduğunu düşünmedi. Kendim yaparım dedi. Kendine güvendi. Efendim halkı aciz bir mahcup insan olur. Hepimiz naçarız çaresiziz, güçsüzüz, kuvvetsiziz efendim. Allah'ın verdiği güçle, kuvvetle yürüyoruz. Allah'ın verdiği güçle, kuvvetle efendim akılla, fikirle hareket ediyoruz. Efendim Allah yardım ederse Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyebiliriz. Onun için Cenab-ı Hak'tan istine sıra ı müstakim ya Rabbi bizi ee, şey, ki şaşırmış ümmetlerin yoluna gazaba uğramış milletlerin yoluna düşürme de sırat-ı sevgiyle bize yardım eyle diyoruz vefik alimatı hibbu ve diyoruz sevdiğin razı olduğun işlere, sözlere, hareketlere bizi Ya Rabbi muvaffak eyle diyoruz. Muvaffakiyeti vermek yapma gücünü, imkanlarını hazırlayıp vermek Cenab-ı Hak'tan. Burada o hazır şartlar içinde adabına riayet ettiği için Allah ona nasip ediyor, o işi yapabiliyor, yoksa yapamazdı. Büyükten yüksek perdeden konuşunca da Efendim yapmayacağım dediği şeyi şeytan ona yaptırtır. Efendim yapacağım dediği şeyle Efendim Allah güç vermez. Hadi bakalım nasıl yapacaksın gücün kuvvetin yokken? Ferç gelir. Efendim maniler çıkar vesaire yapamaz. Onun için. Her şeyin Allah'ın yardımıyla olduğunu, Allah'tan olduğunu efendim, hatta ibadete, taate hayratı, hatta gücüm, kuvvetin bile Allah'tan olduğunu müdrik olarak Allah'ın kulu olduğunu bilerek edeb ile hareket etmesi lazım. Yüksek perdeden efendim atarak, tutarak iddialı, palavralı konuşmamak lazım. Yarın şu işi yapacağım. İnşallah demek lazım. Yani Allah dilerse Allah'ın izniyle yapacağız. Çünkü yarına belki sağ çıkamazsın, belki gideceğin yere gidemezsin, belki efendim e, o yapacağın işin ortamı müsait olmaz. Belki o işi yapacağın kişi gelmez. Beraber yapacağın kişi. Yani bir işin oluşması için nice nice sayısız esbab yani sebepler, vesileler, şartlar efendim bir araya geliyor da o iş öyle oluyor. Bunların hepsinin sağlanması Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle mukadderatla her şeye kadir olan Allahu Teala Hazretlerinin verdiği güçle kuvvete imkanla oluyor. Yoksa kişi kendi başına her şeyi öyle yapamıyor. Yapamaz, hiçbir zaman yapamaz. Bir an bile hayatını sürdüremez. İşte kalbi atmayı verdiği zaman ömür bitiyor. Yani kalp çalışıp dururken efendim durursa bitiyor. İyindeki bir damar tıkanı efendim yapamıyor. Yani bu acilini bilir, Allah'a sığınılır. Biz de öyle yapmalıyız her işimizde. Ya Rabbi zaten ben her işimi senin verdiğin güçle kuvvetle yapabiliyorum. Güç kuvvet vermezsen yapamam. Efendim tevfikini refik etmezsen bu şeytan hilelerini de anlayamam. Yanılabilirim, şaşılabilirim, şaşırabilirim. Bu dünyanın efendim âlâ işine kapılabilirim. Nefsin efendim oyunlarına efendim karşı duramam çünkü nefis bir şeyi kuvvetle istedi mi, nefsin arzusunun karşısında durmak çok zor çok büyük eğitimle olur o da gene Allah'ın yardımıyla olur efendim inlen nefsele emanetün bir <gülüyor> illa ma rahim Rabbi kötülükleri yaptırtır nefsele insana Allah'ın lütfedip merhamet edip korudukları korunur korumadıkları, korunmaz. O da bir edepsizlik yapmıştır, bir efendim saygısızlık vardır, işin içinde bir kulluğa uymayan bir e, kusur vardır ahlakında, düşüncesinde. Ondan olur. Onun için her şeyden önce edep geliyor. Bilim, bilim bile geride, edep olursa, yani edebini takanırsa insan, Allah yardım eder. Her şey olur. Allah'la olur. Allah'ın yardımıyla olur. La havile ve la kuvvete illa billahın anlamı bu. Yoksa efendim yapacağım derse yapamaz yapmayacağım derse de efendim şeytan peşine düşer yaptırtır. Günahkarı da ayıplamaya gelmez. Günahkarı ayıplansın. Tuh edepsiz nasıl yaptır? Yapılır mı böyle şey? Ben olsaydım yapmazdım. Ha Sen olsaydın yapmaz mıydın? Bakayım başına o, o şartları getireyim de görelim senin öyle yapmam dediğin şeyi yapmayacak mısın? Allah başına getirir o şartları ve sonunda bir de bakarsın o adam o tenkit ediyor, o günahın aynını beterini işlemiş. Onun için daima Allah'a sığınalım, efendim, büyük konuşmayalım ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını isteyelim. İkinci hadis-i şerif aynı sayfadan İbn Abbas radıyallahu anhıma'dan rivayet edilmiş. Abdullah İbni Abbas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el bataru fi dini tefekkürü vel ibadetü kılle tutamiz batar az düşünmektir. İbadette iyi kulluk etmek de az yemektir. Şimdi batar nedir? B t harfi ve harfi. Batar bir efendim kibirlenmek demek. Yani karşısına hak söz, hak iş Efendim doğru laf hakikat geldiği zaman efendim nefsinden kibirinden efendim onu kabul etmemek onurundan efendim onu kabul etmemek yani böyle bir kibirlenmek manasına geliyor bir de vurdum duyulmaz böyle fazla şımar şımarmak manasına geliyor burada batar bir kusur hakkı kabul etmemek bunu havada olmak efendim Nedir? Kılletü tefekkür. Yani az düşünmekten olur. Tefekkürün azlığından neşel eder. Biliyorsunuz dinimiz en büyük, en sevaplı işin tefekkür olduğunu bildiriyor. Bu sözü yani üniversitelerin kapısına yazmalıyız okul, mekteplerin kapısına yazmalıyız okul değil. Mektep çünkü okul ekol sözünden bozma bir kelime. Mekteplere, efendim, dershanelere yazmalıyız, evimize yazmalıyız, odamıza yazmalıyız, masamızın çalıştığımız, kitap okuduğumuz masamızın üstüne yazmalıyız. La ibadete ket tefekkür, tefekkürü saatin, hayr-ımmin ibadeti senetin, yani ibadetlerin içinde düşünmek kadar sevaplı ibadet arasan bulunmadı. En en büyüğü ibadetlerin sevap bakımından tefekkürdür. Efendim bazen bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetin sevabını kazandırır insana. Bazen 60 efendim yıllık e, ibadetin sevabını kazandırır. İyi şeyler düşünürse, çok iyi şey düşünürse, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun şeyi düşünürse, çok güzel, efendim, e, sevaplar kazanır. Tefekkür ibadettir. Hatta tefekküre fırsat tanıdığı için şükür de ibadet. şükür ibadet neden? şükür ettiği zaman, gevezelenmediği zaman, boş konuşmadığı zaman, yani e, efendim, işe yaramaz raflar söylemediği zaman, o boşlukta insan düşünme fırsatı buluyor. Düşünme fırsatı bulduğu için şükür de ibadettir. Halvet, enhalık efendim, uzunluğunu Yalnızlık, efendim, itikaf bir kenara çekilmek, yani insanlardan uzaklaşmak, efendim, üzlet-i enam dediği, efendim, din kitaplarımızın, hep bunlar neyi hazırlamak içindir? Tefekkürün şartlarını, ortamını hazırlamak içindir. Tefekkür çok sevaplı olduğundan üzlet de sevaptır. İnsanlarla istinaz, fazla düşüp kalkıp boş vakit geçirmemek, şöyle Tenayi çekilmeyi sevmek, kitap okumayı sevmek e, filan böyle e, e, bu da e, efendim tefekkürü sağlıyor. Yani arkadaşımdan ayrılamıyorum. arkadaşsız yapamıyorum. Tek başıma duramıyorum. E işte, tek başına duramazsan arkadaşla oyalanırsın. Vakit boşa gider. Biraz da efendim şöyle bir üzleti yalnızlığı seveceksin. O yalnızlıkta çünkü tefekkür var. Tefekkürde bereket ve cevap var. İşte bu şey Efendim, e, dinde kibirlilik, hakkı kabul etmemek nerde, e, nedir? Tefekkürün azlığında Yani din bize hitaben Allah tarafından gönderilmiş. Peygamber bize sallallahu aleyhi ve sellem haberci olarak gelmiş. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın hitabı olarak inmiş. Ama... Bütün bu kadar güzel, insanı ebedi saadete erdirecek, cennete sokacak şeylerin hepsi olmuş ama karşıdaki adam düşünmüyor ki, anlamıyor ki iyiliği anlamıyor, lütfu anlamıyor, rahmeti anlamıyor. Kendisine karşı efendim bunların yapılmasının ne kadar büyük bir ilahi lütuf olduğunu farkında değil, düşünmüyor. Düşünmeyince efendim kafasını çalıştırmayınca, bu tarafa yormayınca artık e Dinde kibirlenmiş oluyor. Kibirli kişi olmuş oluyor. Batar e, dediğimiz e, şeye e, girmiş oluyor. Böyle insanlara da e, sonunda helak gelir. Gazabı ilahi gelir. Ceza gelir. Çünkü e, uyarılardan uyanmıyor. Efendim e, şeyleri, lütufları anlamıyor. Yapası gereken işi yapmıyor. O çok fela. Bir de ikinci cümlesi cümleci bu hadisi şerifin e, el iba ibadeti kılletü ta'ım veya tohum efendim tohum e, ta'yime yata'ımı ta'men ve tomen yemek, yemek yemek demek yiyecek yemek demek e, yemek yemeyi azaltmak kılletü tohum asıl ibadet işte budur öyle başlar yani aç durmak açtı. Bir ibadettir. Namaz gibi, tefekkür gibi, efendim sükürt gibi, efendim zikir gibi az yemekte ibadettir. Neden böyle oluyor? Çünkü çok yemek nefisi kuvvetlendirir. İnsan çok yediği zaman nefis ve nefsin arzuları kabarır. İstekleri, mesela nefsin bir isteği şey tembellik. Tembellik artar, uyku artar. Efendim bilmem e, düşünme azalır. Karnı tokken insanın e, kalbi az çalışır. Yani e, gönlü kalp dediğimiz tabi tıklı yürek değil. Gönlü çalışmaz. Maneviyatı kararır. Kalp şey e, karnı dolu. Efendim gözleri süzülür. Dersi dinleyemez. Mesela öğrenci öğleden sonra yemek yediği için. Bayılır böyle. Hocası da biraz ağır bir konuyu anlatıyorsa veya ağır bir usulle anlatıyorsa uyur gider. Yanındaki arkadaş bir seklemesi uyur. Öğlen namazında, cuma namazında uyur. Neden? Karnı efendim, e, dolu oldum Böyle bastırır, gaflet bastırır. Gaflet diyoruz ona. Efendim Düşünme kuvveti azalır ama aç oldu mu böyle çeşit çeşit şeyler gözünün açılır. Hele bu açlık biraz daha böyle e, Ramazan'da da çoğalacak inşallah. E, hafta da yemek daha da azalacak. O zaman ne kadar güzel insanın gö e, gönlü, e, yani dünyaları e, dünyalarla kıyaslanmayacak kadar genişler iç alemi. Artık içinde duygular cıvıldaşır, efendim, ışıldar, pırıldar, derin derin ne kadar güzel şeyler yazarlar. E, şairler, böyle mutasavuş şairler, Mevlana Hazretleri neler yazmış? gönlü sevren neler yazmış. E, büyük e, böyle ...gönlünü böyle çalıştırmış, ...açlıkla... efendim kendisini terbiye etmiş ve gönlü tıkayan yolları açmış olan insanların coşkusunu eserlerinde görürsünüz. 100 cilt eser yazmış. Daha o kadar olsa o kadar daha yazacak. Yani ançını iyi ve fehni tutuyor. Söylediklerim senin anlayacağın kadardır. Yoksa daha senin anlayışın olsa Neler anlatırım, neler anlatılırsın, neler, neler anlatırım derler. Tabii bu hadis-i şeriften bizim yapmamız gereken şey nedir diye özet, ders çıkartmamız gerekirse çok düşüneceğiz, düşünmemizi arttıracağız. Kişi, kişi olarak düşünmemizi arttıracağız, aile olarak arttıracağız, çok çocuğu efendim, toplayacağız, sorular soracağız, evladım konuda sen ne düşünüyorsun? Sen de pekini söyle. Hanım sen bu konuda ne dersin? Sen de söyle. Yani düşünmeye e, onları alıştıracağız. Yanlış düşünüyorsa bak burada yanlış düşünüyorsun. Benim tecrübeme göre, falanca kitabın yazılığına göre, filanca büyük zatı muhteremin söylediğine göre o mesele şöyle değilmiş, şöyleymiş diye. Yanlış anında düzelte düzelte. O da bir idmandır. Yani egzersiz exercise diyoruz. Yabancı dilden girmiş. İdman yani bir işi çok çok yapıp alıştırmak kendisiyle o işi yapmaya, kolay yapmaya, alıştırmak, güçlenmek. Efendim fikir de bir idman ister yani. Kafa cümlesi diyoruz. Kafa idmanı yani. Efendim beyin idmanı. Bunları böyle yaptığı zaman insan, efendim düşünmeye alışmış bir insan sonra önüne bir sorun geldiği zaman onu çözmeyi de kolay yapar. Düşünmeye alışmamış bir insan... Ee, yanlış işler yapar ondan sonra saçını başını yolar dizini döver kafasını duvardan duvara vurur neden düşünmedin? E düşünmeye alışmadın ki kardeşim sen bu da bir alışma işi yani bisiklete binmeyi öğrenmemiş bir insanı bisiklete bindirirsen ne olur tutsan da itirazen bile arkasından 3 metre düz gider ondan sonra dengesini koruyamaz çarpar bir yere ve düşer Bak, kolunu bacağını kafasını kırar kaza yapar yani her şeyi önceden alışmak lazım. İpin üstünde bile yürüyor ikman yapa, yapa insanlar. İşte bu karşılaşmalarda görüyoruz. Dünyada birinci olanlar nasıl birinci oluyor? Uzun çalışmalarla oluyor. Yani düşünme de çalışma ister. Bakın düşünme terbiyesi almış bir insan bir konuyu kendisine verdiğiniz zaman ne güzel cevaplar verir. Bizim Allah selamet versin fakültemizden Sevdiğimiz kardeşlerimiz vardı felsefe e, bölümünde, efendim felsefe eğitimi görmüş. Ondan sonra e, bu bir eğitim tabii düşünmeyi çok güzel yapabilen insan. Sonra e, bir konuda bir e, konuşma yapmış, bir yerde dekanlık yapmış olan rahmetli bir tarihçi vardı, o da profesör yahu dedi bu dedi felsefeyi biz de öğrenelim dedi. Bak ne kadar güzel düşünüyor ne kadar güzel ifade ediyor sözünü ne kadar efendim e, akıllı uslu e, makul şeyler söylüyor dedi. Tabi işte o bir eğitim. Şimdi bizde tabi felsefeyi ile de galiba efendim böyle İslam bilmeyen, dini bilmeyen insanlar böyle alıp öğrettiği için sanki dine karşıymış gibi gösteriyor. Halbuki felsefe demek Efendim bir şeyi derinlemesine düşünmek, yorumlarını iyice araştırmak demek her şeyin felsefesi var. Yani e, derinlemesine onun sebepleri üzerinde düşünmek var. Düşünmek çok sevap, tefekkür sevap, aklı kullanmak sevap. Akıl çok büyük nimet. E, buna alışmak lazım. Bu bir. Buna alışmalıyız. Çocuk çocuğumuzu alıştırmalıyız. Yani tabii neden böyle oluyor? Bizde felsefe e, düşünme doğru düzgün öğretilmiyor da bir takım insanların fikirleri özetleniyor. Haris şöyle demiş. Eflatun böyle demiş. adam anlamıyor. Anlasa bile Allah Allah ne saçma diyor. Allah Allah. Bir de buna büyük filozof demişler diyor. Şu laflara bak. 20. yüzyılda ne kadar iktidar. Tabi o Milattan önceki bir şey. Beşer'in aklı bu kadar işte. Yani biraz zaman geçti mi etin sütün kokuştuğu gibi e, yanlışlığı ortaya çıkar. E, yani ilahi kaynaktan gelen bilgiler eskimez onlar evrensel olarak tarihsel olarak Çağları aşarlar her zaman tesir ederler her zaman haklılığını gösterirler pırıl pırıl ter taze dururlar işte onlar anlatıldığı için de biraz hep böyle dinsiz imansız hayatı dine karşı başka türlü yorumlayan insanların Efendim yorumlarını dinle diye sanki felsefe Dinsizlikmiş gibi, dinsizlik tarihiymiş gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. İslam tefekkürü seviyor. Tefekküre davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Tefekkür ehli olacağız ve buna alışacağız. Ee, çok düşünmediği zaman insan dinde öyle e, vurdum duymaz, karnı geniş, bir istenmeyen bir duruma düşer. O duruma düşmemek için ince ince düşünmeye alışacağız. Yunus Emre gözümüze gelsin. Mevlana Efendimiz gözümüze gelsin. Büyük e, bir Allah diyor. Efendim, büyük alim alimler eserleriyle büyüklüklerini ispat etmiş büyük alimler gözümüzün önüne gelsin biz de onların eserlerini okuyup okuya tefekkürü öğrenelim gerçek tefekkürü derinlemesine nasıl Mevlana Amerikalı'yı Müslüman ediyor eserleriyle nasıl falanca Efendim Sufi şairin bir kasidesini okumuş efendim, Avrupalı falanca kasideye hayran olmuş Müslüman olmuş nasıl efendim böyle İslam aleminin yetiştirildiği çok büyük alimleri efendim, e, üniversitelerde doktora yapıyorlar, inceliyorlar, hayran kalıyorlar, onların yoluna giriyorlar. İşte bu düşünmekle oluyor. Düşüneceğiz, düşünmeyi seveceğiz, çocuk çocuğumuza sevdireceğiz, her şeyi düşünerek yapacağız. efendim. E, ve büyük düşünürlerin, büyük alimlerin eserlerini okuyacağız. Çünkü düşünmede de insan abuk sabuk yollara gidebilir. Rehbersiz olduğu zaman Hadi bu arazide yürü. İyi ama bu arazinin bataklığı var Uçurumu var şeyi var Bunun bir evvelce bu araziyi bilen bir insan tarafından Kılavuzluk edilse de Öyle gidilse daha iyi olmaz mı Sen bu acemi çaylatları çocukları Efendim zavallıları Salıverirsen bu araziye ne olur Kaza olur İzçi bunlar hadi gitsinler olmaz Olmaz orada uçurum var Şurada bataklık var şurada tehlike var Burada yılanlar var çiyanlar var Hepsini bilen bir insan şuradan gidin, şöyle yapın demesi lazım. Onun için büyük alimlerin rehberliği olmadan hocasız düşünmeye kalkarsa hata eder. Hata yaptığında fark etmez. Fark ettiği zaman da iş işten geçmiş olur. Onun için ilk başta e, cihan cümle cihan halkınca büyük gibi müsellem olan kimselerin efendim e, şeylerle okuyarak doğru düşünmeyi öğrenmeli. Edebiyat da öyle. Edebiyatta adam Şiir yazmaya kalkar. Bana da gönderirler bazen. Hocam şiir yazdım buyurun. İşte ben bu şiirleri neşir mi? Bazıları e, makale yazar. Bunları neşir mi? E, şimdi insan e, ilk önce büyük ustaların şiirlerini okuyacak. Edebiyat tarihini okuyacak. Büyük mütefekkirlerin, büyük yazarların eserlerini okuyacak. Edebiyat sevgini kazanacak. Ondan sonra yazmaya başlayacak. Yani o zevki kazanmadan yazarsa çok hatalar eder. Alan bakar ki bu bir acemi tarafından yazılmış, Eğenilmez. Ee, bir sürü hataları vardır. Bir seferde 40 tane yanlışı çıkar. Efendim, e, vezin hatası, kafiye hatası, düşünce hatası, efendim kelimeleri kullanma hatası, cümleleri tertip hatası birçok şey çıkar. Önce üst satırdan öğrenecek. Tefekkür bu. Sonra da az yiyerek efendim midemizi yormadan efendim gönlümüzün çalışmasını e, işlekliğini sağlamamız lazım. Onun için oruç güzel bir ibadettir dinimizde. Tabi artık oruç mevsim geliyor. İnşallah iki hafta sonra Ramazan'a gireceğiz. Ramazan'a hazırlık olsun diye de Peygamber Efendimiz Şaban 15'inden sonra artık nafize oruçları yani e, başka şartlar ve sebeplerle değilse sevap kazanayım diye düşündüğümüz tutulması düşünen Oruçları tutmayın buyurmuş. Efendim Ramazan'da oruçları tutacağız inşallah. Şevval'in 6 gün orucunu tutacağız inşallah. Efendim e, Muharrem orucunu tutacağız inşallah. Efendim öteki aylarda aylarda mı Biz oruçlarını tutacağız. 10 şantastan 25'inin mesafeli geceleri gündüzleri oruçlarını. Allahu Teala Hazretleri böyle biraz az yiyerek az yiyerek ibadetim de Lezzetini, zevkini efendim tatmayı nasip etsin. Az yediği zaman insanın nefsi şey yapmaz. Kendisini kötülüğe teşvik edemez. Çünkü zayıftır. Duygular yani şehvani duygular efendim kuvvetli olmaz. Akıl nefse hakim olabilir. Ama çok yediği zaman bu bir oturduğu zaman bir kuzu yedi. Tamam sen bu adamı tutarsan tut. Önüne geleni ihbar takar, yerinde duramaz. Ya bunu böyle e, yerinde durmuyor, neden? Karnı tokza onda. Sağa sola çatar, bağırır, çağırır bile. Onun için açlığın nasıl bir fazilet olduğunu anlamak lazım. En zorunlu İbrahim Hakkır Hazretleri'nin marifetnamesinde bu konuda efendim, güzel şiirler de vardır, güzel malumat da vardır. E, açlığı, efendim, zaten doktorlar da tavsiye ediyor. Yani bu devrin bu devrin insanına efendim şunu ye bunu ye demekten ziyade aman her şeyi yeme, aman aşırı yeme, aman fazla yeme, aman fazla kilo alma, aman kalbini yorma, aman ciğerini yorma, aman mideni efendim böyle sarkıtma, çuval mide haline getirme. ihtiyaçtan fazla yeme. Bunu söylememiz lazım. Hani fokaracık Aç, açık, sefil, delişan e, haftlara da tabii yiyecek olursak götürüp önüne buyur afiyet olsun ye dememiz lazım. Zaten bir deri bir kemik kalmıştır zavallı, delişandır. Adamına göre yani şey efendim nasihatler. Demek ki biz e, sıhhatimiz yerindeyse az yemek suretiyle hem fazla kilo almamış olacağız, fazla yağları eritmiş olacağız, hem gönlü çalıştırmış olacağız efendim az yemek bir ibadettir bunu bilelim vel ibadetu kulletu't taam yani ibadetin aslı özü özü esası az, az yemek tabii buyuruyor peygamber efendimiz yani bayağı önemli bir husus. Tefekkürü çok yapacağız. Evet. Bir hadis-i şerif daha efendim okuyalım. Efendim en bereketü fi ekadirina فَمَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِيْرَنَا وَيُجِلَّ كَب۪يرَنَا فَيْلَيْسَ minna اَبْا اُمَانَةً radıyallahu anh'tan taberani e, efendim dakle elemiş. Tabi başka kaynaklarda çok kaynaklarda başka ravilerden rivayet edilmiş aynı mane. -e. Bu konuda başka hadis-i var. Efendim mesela e, İbn Abbas radıyallahu anh'a buyurmuş ki el bereketü e, ma ekabirikum ehlil ilmi efendim e, buyurmuş e, şimdi izahını yapalım e, peygamber efendimiz buyurmuş ki el bereketü fi ekabirina bereket bizim yaşlılarımızdadır, büyüklerimizdedir yani adam 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş 90 yaşına gelmiş, 100 yaşına, 110 yaşına gelmiş. Allah onu sever. İslam'da tabi böyle geçirmiş e, ömrünü, Bunca yıl ibadet etmiş, sebat etmiş hak yolda. Melekleşmiş, nuranileşmiş, sakalı ağarmış. Efendim. E, Allah ona bereket verir. Ona, ona ve çevresine onu vesilesiyle bereket yağar, bereket dolar çevresi. Bereket yaşlılarımızda buyuruyor peygamberimiz. Ve arkasından da e, yani yaşlılara saygı göstermek gerektiğini ifade ediyor. Temennem yerham sagirena ve yücille kebirena fele ise Bizim küçüklerimize acımayan, merhamet etmeyen, büyüklerimize iclal göstermeyen yani saygı, onu, onu büyük tutmak, ona karşı saygılı davranıp e, hakkını vermek, hizmet etmek, saymak bizden değildir. Mü'min nasıldır? Küçükleri sever. Efendim. Hadi evladım. Aferin. Maşallah. Bak kıldığın için ne iyi yaptın vesaire. Büyüklerde de sayar. Şu mübareğin elini öpeyim. Duasını alayım. Hayat tecrübesinden istifade edeyim. Efendim. E, şurada başka köşeye otursun. Duası yeter. Efendim diye. Büyüklere de saygı göstermek lazım. Onlara da Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği ikramlardan böylece faydalanmak lazım. Allah-u Teher 40 yaşında bir mümine hak yolu anlama, sezme oraya yönelme ihsan eder. 50 yaşında başka ikramlar da bulunur. 60'da başka 70'de başka. 80'de veya 90'da artık Cenab-ı günahlarını sormadığı sevdiği bir kul haline gelir. O yaşı geçtikten sonra bir insan abi onun elbette osa almaksa çözüm dinlemekte fayda vardır. Zaten İslam üzere yaşayıp devam etti mi efendim e, tamamen aklı da sevkalade eee Yani bir Müslümanın arifleşir efendim. E, tam böyle tecrübe sahibi mükemmel bir insan olur. Bu Osmanlı başarıları kazanmış efendim zaferden zafere geçmiş. Efendim Fatih Sultan Mehmet'in şimdi kıt'ıfarmadaki kitabı elime geçti. Az önce hadis kitabını alırken e, gözümün önüne geldi. Mübarek e, nasıl yapmış? Hart meclisini topladığı zaman umur görmüş. Yani pelerinçenden geçmiş. Büyük zatları da konuşturmuş. Büyük komutanlar, vezirler, sadrazam vesaire. Kendisi küçük ama Konuşturmuş, istişare ile meşveret ile efendim yönetim öyle yapılmış yani sultan sultan ama kendi başına buyruk efendim despot değil. İstişarenin sonunda ne güzel çalışmalar yapılmış efendim ne güzel başarılar elde edilmiş ne kadar canlı bir güzel devlet numunesi efendim yönetim şekli ortaya konumuş. O ilk başlardaki canlı canlılığın sebeplerini araştırmak lazım. Sonra o tabii şeyler bırakılınca, o güzel vasıflar bırakılınca, işin içine entrika girince, rüşvet girince, efendim, adam kayırmak girince, menfaat girince, zulüm girince efendim, o zaman devlet çöker. Çünkü devletin başarısının temeli adalettir. Adalet olmadığı zaman devlet e, devam etmez, çöker. Efendim adalet olduğu zaman gelişir, yükselir, herkes efendim güzel bir hedefe doğru yönlendirilmiş olur, olumlu bir durum meydana gelir. Ee, demin okuduğum öbür rivayette elbereketü fi ma ekabirikum buyurmuş efendimiz aynı şey yani bereket bizim büyüklerimizle beraberdir yani büyükleri ihmallamamak lazım. Onların etrafında toplanmak lazım. Ee, çok hayır var. Ehlil ilmi. Bu yaşlılar ehli ilimdir. Çünkü yaşamışlardır. Tecrübeler geçirmişlerdir. Ee, çok şeyler duymuşlardır. Çok vaazlar dinlemişlerdir. Çok alimlerle tanışmışlardır. İlim ehlidir. Küçükler tecrübe sahibi değildir. Onlardan istifade etsinler diye. Yani kuru bir şey değil. efendim. bir e, kuru. Kuru bir yaşlılığın da tabii önemi var ama asıl e, ilimden dolayı alim, sevgi ve hürmet kazanıyor, hak kazanıyor, berekete mazhar alıyor Cenab-ı Hakk'ın. Bereket ne demek? Her şeyin bollaşması, efendim hayırlılaşması demek yani. Mal bereketlenir, efendim evlat iyal bereketlenir efendim iş bereketlenir, dükkan bereketlenir, kese bereketlenir, her şey bereketlenir, hayırlı olur yani. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Malik bin Yesar radıyallahu ahten, efendim Ahmed bin Hanbel, e, Taberani ve diğer kaynaklar rivayet etmişler. Bu da efendim Kur'an-ı Kerim ile ilgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "El fakareti sinamul Kur'an ve zirvetuhu." Ve nezzele mâ kulli âyetin minhâ semanûne medeken ve sıfı e, e, e, e, la ilahe illâhü vel kayyum min tahtil arşı fe vassalar e, biha e, Ve yasin kalbül Kur'ân la yekra'uha recülün yüridun vâha ve dârel âhirete illâ gafrallâhu lehû Bakra ha ana takım Evet bu cuma günle uygun bazı şeylerde çıkacak bu hadiseden. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu hadiseye göre Bakara suresi El Bakara tü Sina'ul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in yüksek yeri yani devenin sinamı örgüsü demek öyle yüksek yerdir. Yüksek yer geldiğini teyit içinde ikinci kelime kullanılmış ve zirve, zirvesidir Kur'an ı Kerim'in yüksek yeridir, örgücüdür, zirvesidir. Bakara suresi yani seadedim demek. Ve ne makül ayetin minha bu Bakara suresinin her bir ayetiyle beraber sema meleken melekten 70 melekte indi. Yani eee Meleklerle inen Efendim, Meleklerle getirilen ayetleri mübarek bir suredir Bunun ezberlenmesi çok önemlidir. Efendim, Resh res Rustu Khiret Allahu La Ilaha Illallah ve min Tahtil Arshi ve Vasalat Bia Allahu La Ilaha Illallah ve Lailayu Kayyum diye devam eden ayet kelimesi Arshi adının altından çıkartılmıştır, ona eklenmiştir. Yani vasalat, e, vasıl olmuştur demek ama e, iyi de şey yapmış oluyor. Efendim, müteahhit olmuş oluyor. Efendim, e, fevusilet da olabilir. E, ona eklenmiştir. Yani ayet-i bakara suresinin içinde. Şimdi Peygamber Efendimiz... Birçok kimseyi toplamış, onları bir sefere gönderecek. Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun, bilgin ne kadar, ilmin ne kadar, ezberin ne kadar diye. Hepsini de imdana, sorguya e, çekmiş. Hepsi bir şeyler söylemişler. Nihayet bir gence gelmiş sıra, yedikanlı. E, sefere gidecekler yani askeri bir birlik gidiyor. Sen neler biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den diye sorunca ona, ben demiş ya Resulallah... Kur'an-ı Kerim'den şunları, şunları, şunları ezberebiliyorum. Bakara Suresi'nde ezbere biliyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen demiş Bakara Suresi'ni ezberebiliyor musun? Biliyorum. O halde biz hep hadi yola çık sen bu kafilenin bu birliğin bu seriyenin askeri efendim, topluluğun başkanısın demiş. Yani genç olduğu halde Bakara Suresi'ni biliyor diye Bakara Suresi çok önemli. Ezberleyin siz de. O sevapları kazanın. E 80 melekle her ayeti gelen bir şey. Ve ayet-i çok sevaplı. Ayet-i okunan yere şeytan giremez. Şeytan malını, mülkünü kesesini insanın boşaltamaz, çalamaz. Onun için ayet-i okuyup yüklemek lazım. Sonra Yasin de Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yani kalp nasıl bir insanı yaşatıyorsa, kalpsiz bir insan olmazsa, ne kadar kıymetliyse, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Eee yasin şurası bu da önemli. Bunun da önemini biliyoruz. Cuma günleri e, efendim okuyoruz. Bakın burada buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz. Ya yekra uhan raculun yuridullah ve't-taral ahirete Onu bir adam okumaz. Allah'ı düşünerek, Allah rızasını düşünerek, ahiret sevabını düşünerek bir kul onu okumaz. ki Allah onu mahakkak efendim e, mağfiret etmesin. Yani bu ifade ne demek? Muhakkak Allah ve düşünerek ahireti düşünerek bu sureyi okuyanı mağfiret eder demek. İki olumsuz e, yani kuvvetli bir ifade oluyor. Okur okumaz Allah onu mağfiret eder gibi bir mana oluyor. Onun için e, Yasin'i de okumamız lazım. Hele bu cuma günleri geçmişlerimize, mevzamıza okumaktan e, geri durmamamız lazım. Nitekim e, bu hadis-i şerifin sonunda da Efendimiz aynı şeyi tavsiye buyuruyor. Vakra'uha Bu Yasin suresini okuyunuz. Ala mevta'kum Geçmişlerinizi okuyun. Yani onlara sevabı gider. Evet geçmişlere okunuyor. Onlara sevabı gidiyor. Biz de manasını bilirsek efendim dünyada biz de ondan istifade ederiz. Bize de tabi bu geçmişlere sevabı gittiği gibi o sevabın misli de gene Bizim defterimize de yazılır. Aziz ve sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz, dünya fani. Kalan kalıyor, ölen ölüyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara hayırlı ömür ihsan eylesin. Evvelinin ne zaman geleceği belli olmuyor. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılalım. Efendim, bu hadis-i şeriflerden efendim, almamız gereken dersleri alalım. İyi Müslüman olalım. İyi ömür geçirelim. Efendim, hayırlı işler yapalım, faydalı olalım ümmeti i muhammede, koruyalım, geliştirelim, yükseltelim. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım. Ben yabancı diğerlerde çok gezen, yabancıları çok iyi tanıyan bir kardeşimiz olarak şey yapıyorum. Efendim, hayretler içinde kalıyorum. Bu Avrupalılar, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar bunların hepsini gezdim, gördüm. Efendim, dinlerine Kiliselerine son derece efendim bağlılar. Yani laiklik vesaire efendim aralarından bir takım filozofların çıkması, tenkit etmesi, bazılarının efendim kiliseden ilgisini kesmesi, efendim e, dinsiz olması vesaire tamam bu olaylar var ama e, biz bunların e, sayısal değerini iyi ölçmeliyiz. Bu milletler son derece dindar. Kesin kesin e, kilise son derece duruma hakim topluma hakim toplumun Efendim hem siyasi hayatına hakim partileri var Efendim televizyon kanalları var üniversiteleri var Efendim profesörleri var ilim adamları var muazzam bütçesi var imkanları var Efendim ihtima meseleri var Efendim halktan para ve şey maddi kaynaklar toplamak ...hususunda çok çok... E, ...güzel organize olmuşlar... ...fazla şişeler, fazla gazeteler... ...hepsi toplanıyor... bir ...değerlendiriliyor, onların hepsi... ...efendim kiliseye gelir olarak gidiyor... ...okulları var... ...kreşleri, yuvaları var... ...çocukları yetiştirmek için... ...efendim hastaneler var... ...her şeyleri var... ...hepsi kilisenin son derece kuvvetli... ...ve topluma hakim... ...ve toplumun siyasetine hakim... ...kim ne derse desin... Efendim, dini duygulara göre davranıyorlar, Müslüman'ı sevmiyorlar, Müslüman'a karşı, Müslüman ülkelere karşı efendim insani olmayan tavırlar e, ve e, planlar, tasarımlar ve uygulamalar içindeler. Bunlar böyleyken bizim elimizi kolumuzu bağlamak, bizim dinimizle ilişkimizi kesmek, dini müesseselerimizi çalıştırmamak, yani ayırıyormuş gibi yapıp da birisinin elini, ayağını sımsıkı tutup da öbür tarafta yumruk atan, tekme atan adamı serbest bırakıp bunu bir güzel dövdürmek gibi geliyor bana. Bizim de müesseselerimizin çok kuvvetli olması lazım. Yani bizim televizyon kanallarımızın, radyo kanallarımızın, gazetelerimizin, mekteplerimizin, fakültelerimizin, efendim müesseselerimizin olması lazım ki haksızlıklara karşı koyalım. Sömürüleri engelleyebilirim, halkımızı aydınlatabilirim, hizmetler ileriye gitsin. Yoksa Allah'tan korkma duygusu olmayan insanlar bu işleri güzel yapmıyorlar, sömürüyorlar, efendim, aldatıyorlar, suistimalde bulunuyorlar. Bunların çok büyük kıymetli olması lazım. Bunları engellemenin vebari çok büyüktür. Toplumu çökertiyor, tarihi bir büyük suç işlenmiş oluyor. allah Teala Hazretleri gaflet uykusunda olanları uyandırsın. Ee, İyi insanlara da en az kötü insanlar kadar gayretli olma, parşöre dönertsin, çalışma olursa tabii her türlü müşkil hallolur, her türlü hayır yapılır, her türlü tehlike aşılır, millet korunur, ümmet korunur, korunur. Efendim, tarihimiz korunur, şerefimiz, haysiyetimiz korunur, nesillerimiz korunur erimez, bozulmaz, dejenere olmaz, entegre olmaz. efendim Dünyaya da kıymetimizi anlatırız. Dinimizin ne kadar güzel olduğunu, ahkamının ne kadar haklı olduğunu. Batıl dinlerle insanlar uğraşmaz. Hak din ile uğraşır ve hakka hizmet eder. İnşallah önümüzdeki şeyde aşk ile şevk ile çalışacağız. 2000 yılı efendim, tevhid yılı olarak yılıyla başlayan 21. asır, tevhid asırı olarak onunla başlayan 3. bin efendim tarihteki tevhid 3. E, bini olarak inşallah güzel işler olacak. Her şey haklanmayacak. Herkes hatta gelecek. Ve inşallah dünyanın sonu güzel olacak. İyiler hakim olacak. Allahu Teala Hazretleri bizi kimsenin önünde hor üzerinde etmesin. Mağlup ve mahcup düşürmesin. Betelerimizi düşmanlara çiğnettirmesin. Esir kardeşlerimizi esaret mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtarsın. Mücahit kardeşlerimizi her yerde her zaman mansur müeyyyet ve muzaffer ve galip aleyküm ve rahmetullahi